İki palanga yan yana inip çıkar, bocurgat ve balina döndükçe döner, gemici türkü söyler, yağ odasındaki baylar şeridi sarar, yardımcı kaptanlar kesip durur, gemi gıcırdar ve herkes gerginliği gidermek için ara sıra küfreder. Bu sinir bozucu konu üstünde yani balinanın derisi üstünde bir hali durdum. Denizde görmüş geçirmiş balinacılarla ve karada doğa bilginleriyle bu konuyu tartıştım. İlk düşüncem hiç değişmedi. Ama bir düşünce olmakla kaldı ancak. Sorun şu. Balinanın derisi nedir ve nerededir? Yağın ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yağ tabakası sıkı ve katı bir sığır etinden daha sert, daha esnek, daha yoğundur. 8 on iki parmak kalınlığındadır. Böylece sıkı ve kalın bir şeye deri demek, ilkin biraz saçma gelir insana. Ama aslında bu hiç de saçma değil. Çünkü balina gövdesinde bu yağ tabakasının dışında deri diye bir şey yoktur. Bir hayvanın gövdesini dışından saran katıca bir nesneye deri demez de ne dersiniz? Gerçi ölü balinanın henüz bozulmamış gövdesi üstünde elle kazınabilen incecik saydam, zamka benzer bir nesne vardır. Ama saten kadar yumuşacık bir şeydir bu. Yaşken öyle olduğu halde kuruyunca hem kalınlaşır, hem sertleşir, hem de çabucak kırılıverir. Bu kurumuş parçalardan bir hayli vardır bende. Balinacılık kitaplarımın sayfaları arasına koyarım onları. Dediğim gibi saydamdırlar ve yazılı kağıdın üstüne kondular mı harfleri büyütürler gibi gelir bana. Balina üstüne yazılanları balina gözlükleriyle okumak da hoş bir şeydir doğrusu ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Balinanın bedenini sardığı halde bu çok ince zamka benzeyen nesneye bu hayvanın derisi değil de derisinin derisi demeliyiz. Çünkü o koskoca balinanın yeni doğmuş bir çocuğunkinden daha ince daha yumuşak bir derisi vardır demek düpedüz gülünç olur. Ama bırakalım bunu artık. Yağ tabakasını balinanın derisi sayalım. Çok büyük bir ispermeçet balinasının derisinden yüz fıçı yağ çıkar. Bolluğu daha doğrusu ağırlığı bakımından bu yağ süzüldükten sonra derinin tümü değil de ancak dörtte üçü olduğunu düşünürsek bu canlı yığının büyüklüğü üstüne bir fikir edinebiliriz. Demek ki derisinin ancak dörtte üçünden koskoca bir göl çıkıyor. On varili bir ton diye hesaplayacak olursak balinanın derisinin dörtte üçü darasız 10 ton yağ veriyor demektir. Canlı bir güney balinasının derisi bu hayvanın türlü harikalarından biridir. Birbirlerini çaprazlama kesen sayısız dümdüz çizgileri olan bu deri en güzel İtalyan gravürlerine benzer. Ama bu çizgiler yukarıda anlattığımız zarın üstüne çizilmiş gibi değildir. Bedene çizilmişlerdir de zarın altından görünürler sanki. Dahası var. Dikkatle bakılırsa, kimi balinalarda bu çizgiler gerçek gravürlerde olduğu gibi daha başka resimlerin bir zemini olur sadece. Tıpkı hiyerarklülüklere, ehramların üzerlerindeki gizemli işaretlere benzer bunlar. Hiç unutmam, yukarı Mississippi kıyılarındaki ünlü kale duvarlarına, kızıl derilerin oydukları eski harflerin tıpkısını bir ispermeçet balinasının üstünde görünce çok şaşırdım. Bu gizemli kayalardaki harfler gibi balinanın sırtında da çözülmez gizli işaretler vardı. Kızıl derili kayaları başka bir şeyi de anımsattı bana. İspermeçet balinasının dış görünüşündeki tüm bu özelliklerden başka sırtında ve daha çok yanlarında çiziye benzeyen ve çoğu denizlerde silinmiş olan düzensiz rastgele bir takım çizgiler daha vardır. Agassiz New England kayalıklarında yüzen buzdağlarının sert sürtünmelerinden ileri gelen çiziklerden söz eder. Bana kalırsa ispermeçet balinası o kayalara bir hayli benzer bu açıdan. Kayalardaki çizikler buzdağlarının çatmasından olduğu gibi bunlar da herhalde balinaların başka balinalarla kapışmasından meydana gelir. Çünkü bunları tam gelişmiş iri erkek balinalarda gördüm en çok. Balinaların bu derisi ya da yağ üstüne bir iki söz daha Bunun yorgan dilimi denilen şeritler halinde balinadan yüzüldüğünü söylemiştik. Deniz terimlerinin çoğu gibi bu da tam yerindedir ve zengin anlamlıdır. Çünkü balina gerçekten yağ içinde bir battaniyeye ya da yorgana daha doğrusu başından kuyruğuna kadar geçirilmiş bir kızıl derili pançosuna sarılı gibidir. Bedenini kaplayan bu yumuşak örtü sayesinde her çeşit havada, her mevsimde, tüm denizlerde, akıntıların hepsinde rahatça dolaşır. Böylece sıcak ve yumuşak bir paltosu olmasa kuzeyin o belalı buzlu denizlerinde ne hale gelirdi bir Gönland balinası. Gerçi oralarda son derece çevik balıklar da bulunur ama unutmayınız ki bunlar kanı soğuk, ciğersiz, karınları birer buzdolabına benzeyen balıklardır. Bunlar kışın bir han ocağının karşısında oturan bir yolcu gibi buz dağlarının karşısına geçip keyifle ısınırlar. Balina'nınsa tıpkı insanlar gibi ciğerleri ve sıcak kanı vardır. Kanını dondurdunuz mu balina da ölür. Ne olmayacak şey değil mi? İç sıcaklığına insan kadar gereği olan bu koskoca hayvan ömrü boyunca dudaklarına değin kutup sularına gömülü gezer durur. Oysa gemilerinden bu sulara düşen denizciler aylarca sonra buzların göbeğinde kehribar içindeki sinekler gibi donup kas katı kesilmiş olarak bulunurlar. Daha da garibi nedir bilir misiniz? Kutuplardaki bir balinanın kanı, yazın Borneo'da yaşayan kara derili bir insanın kanından daha sıcaktır. Bana öyle geliyor ki, çok güçlü ve özel bir diriliğin, kalın kalın duvarların, geniş bir iç yapının eşsiz değeriyle karşılaşıyoruz bu arada. Ey insanoğlu, balinaya bak da ona benzemeye çalış. Sen de buzlar arasında sıcak kalmasını öğren. ''Bulunduğun dünyada o dünyanın bir parçası olmadan yaşa. Ekvatorda serin serin ol, kutuplarda kanın donmasın. San Pietro'nun büyük kubbesi gibi koca balina gibi her mevsimde kendi sıcaklığında yetin ey insanoğlu. Ama böyle güzel öğütler vermek ne kolay, ne hoş. Kaç yapının kubbesi San Pietro'nunki kadar sağlam, kaç varlığın gövdesi balinanınki kadar büyük.'' Zincirleri ilaçka edin, gövdeyi kıça doğru bırakın. Koca palangaların işi bitti artık. Derisi yüzülmüş, başı kesilmiş balinanın koca bedeni mermerden bir mezar gibi pırıl diyor. Rengi değişmiş ama gövdesi hiç küçülmemiş. Hala dev gibi duruyor. Doymak bilmez köpek balıklarının yırtıp köpürttükleri sular üstünde, gagaları gövdesine saplanan birer hançere benzeyen yırtıcı kuşların çığlık çığlığa uçmaları altında ağır ağır uzaklaşıyor. Kafasız, kocaman, beyaz hayalet gemiden gittikçe açılıyor ve açıldıkça da köpek balıkları ve kuş sürüleri iğrenç ölüm çığlıklarıyla gittikçe kalabalıklaşıyor çevresinde. Neredeyse kıpırdamayan gemiden saatler saati görülür bu korkunç şey. Masmavi, bulutsuz bir göğün altında, tatlı suların gülümseyen yüzünde, keyifli meltemlerin sürüklediği bu koca ölüm yığını, yüzdükçe yüzüyor ve sonunda uçsuz bucaksız enginlerde, gözden yok oluyor. Acıklı ve gülünç bir cenaze töreni bu. Deniz akbabaları, o uçan köpek balıkları, cenaze törenine gidercesine, özene bezene karalar giymişler. Balina saken, bu hayvanların hiçbiri, Balina onları yardıma çağıracak olsa da gelemezlerdi yanına. Ama şimdi ölüm sofrasına nasıl da dindarca üşüşüyorlar. Dünya akbabalarının korkunçluğudur bu. Balinaların en güçlüsü bile kurtulamaz ondan. İş bu kadarla da bitmiyor. Ölü gövde nedenli kepaze edilirse edilsin, balinanın öc almak isteyen ruhu sanki bu gövdenin üstünde uçuşup korku saçıyor dört bir yana. Ürkek bir savaş gemisi ya da keşfe çıkmış bir tekne ta uzaklardan kuş sürülerini görmeyip de güneşin altında yüzen beyaz yığını ve çevresindeki köpüklü beyaz dalgaları görünce heyecandan titreyen parmaklarla zararsız ölüyü gemi defterine yazar. Burada sığ yerler, kayalar, yarılan dalgalar var. Dikkat! Böylece büyük balinanın gövdesi sağlığında düşmanlarına korku salar, ölünce de hortlağı tüm dünyayı boşu boşuna ürkütür. Hortlaklara inanır mısın dostum? 18. yüzyılın ünlü Cock Lane hortlağından daha başkaları da vardır. Ve Dr. Johnson'dan çok daha akıllı kişiler bunlara inanmışlardır. Deniz canavarının derisini tamamıyla yüzmeden önce kafasını kestiklerini size söylemeliyim. İspermeçet balinasının kafasının kesilmesi bilimsel bir anatomi başarısıdır. Deneyli balina cerrahları haklı olarak övünürler bununla. Düşünün ki balinanın boyun diyebileceğimiz bir yeri yoktur. Tam tersine kafasıyla bedeninin birleştiği yer gövdesinin en kalın yeridir. Şunu da bilin ki cerrah yukarılarda balinanın sekiz ya da on ayak üstünde durarak çalışmak zorundadır. kafa kafada bulanık, kıpır kıpır hatta çoğu zaman çalkantılı ve fırtınalı bir denizdedir. Şunu da unutmayın ki cerrah bu elverişsiz koşullar altında balinanın etini birkaç ayak derinliğinde kesecek, hemen kapanan kesiğin dibine bir göz bile atmadan neşlerinin kayması gerektiği yerlerden ustalıkla kaçınarak tam yerini bulacak, bel kemiğinin ile birleştiği noktayı ikiye bölecektir. Durum böyle olduğuna göre stabın bir ispermeçet balinasının kafasını 10 dakikada kesmekle övülmesi şaşılacak bir şey değil midir? Kafa gövdeden ayrılınca geminin kıç tarafına çekilir. Balinanın derisi yüzülünceye değin, kafa orada bir kabloyla asılı kalır. Kafa küçükse hemen güverteye çekilip gereği yapılır ama bir deniz canavarı büyük olunca bu iş yapılamaz. Çünkü kafa ispermeçet balinasının tüm bedeninin neredeyse üçte biri kadardır. Böyle bir yükü balina gemilerindeki kocaman palangalarla bile havaya çekip tamamıyla asmaya kalkmak, bir Hollanda samanlığını kuyumcu terazisiyle tartmaya kalkmak kadar saçmadır. Pekuot'un balinası kesildikten, derisi yüzüldükten sonra kafası geminin bordasına çekildi. Fazla ağırlık yapmasın diye de yarısı suda bırakıldı. Ve orada suyun üstüne uzanmış vinçlere benzeyen serenleriyle bu korkunç yükün yatırdığı pekuotun böğründe Yudit'in belindeki holofernes kellesi gibi asılı kaldı. Bu son iş bitince öğle vakti gelmişti, gemiciler yemeğe indiler. Biraz önce kargaşalık içindeyken şimdi ıssız kalan güverteye bir sessizliktir çöktü. Bakır rengi yoğun bir durgunluk, tüm dünyayı saran sarı bir lotus gibi sonsuz yapraklarını sessizce seriyordu denizin üstüne. Biraz sonra Ahab, bu sessizliği bozarak tek başına kamarasından çıktı. Kaptan güvertesinde birkaç adım attı, eğilip geminin bordasından aşağı baktı, yavaşça zincirlerin arasından geçip, kafa kesme işinden sonra stabın ortaya bıraktığı uzun saplı küreği aldı, yarı asılı külçenin alt yanına sapladı. Küreğin öteki ucunu da bir koltuk değneği gibi, kolunu altına dayayarak, gözlerini dikkatle balinanın kafasına çekti. Bu ağır sessizliğin içinde orada asılı duran kara kukuletalı kafa çöldeki isfenks başına benziyordu. Konuş diye omurdan dağap. Konuşsana ey ulu, ey yüce kafa. Sen ki sakalsız olduğun halde şurana burana asılan yosunlarla ak sakallı birini andırıyorsun. Konuş güçlü kafa. Gizini söyle bize. Denize dalan tüm yaratıklar arasında en derinlere inen sensin. Şimdi gün ışığına çıkmış olan sen, dünyanın temellerinde bilinmedik adların ve filoların pas tuttuğu, nice söylenmedik umutların ve demirlerin çürüdüğü diplerde gezmişsin. Oralarda boğulmuş milyonlarca insanın kemikleri, dünya dediğimiz şu kadırganın kanlı ambarına safra olmuş. Senin en çok sevdiğin yer oraları, o korkunç sular altı dünyasıydı. Oralarda hiçbir dalgıç canının inmediği derinliklere indin sen. Nice denizcilerin yanı başında uydun. O denizcilerin uykusuz anaları canlarını verirlerdi senin yerinde olmak için. Yanan gemilerinden birbirine sarılıp denize atlamış kahpefeleye inat, birbirinden ayrılmayarak coşkun sulara gömülmüş sevdalılar gördün. Korsanların gece yarısı öldürüp denize fırlattıkları ikinci kaptanı gördün. O adam doymaz suların gecelerden daha karanlık ağzında dibe doğru saatlerce indi.